Organize gürültüler, içinde gürültü barındıran ses organizasyonları, hazırlayıp sunanlar Feryal Kadi ve Ayberk Çanakçı. organize gürültülerden herkese iyi geceler. Ben Feray. Bu akşam programı birlikte hazırlayıp sunduğum ortam Ayberk'in bazı rahatsız olduğu için yalnız başıma yapmaya çalışacağım. Açılışı Brian Eno'nun Another Day on Earth albümünden Under isimli parçayla yaptık. Bu akşamki konsept aslında birazcık başından belli etmeye çalışıyoruz ilk parçadan. Elektronik ağırlıklı parçalar seçmeye karar verdik, çalıştık. Kendiliğinden ortaya çıktı geçen hafta içinde Kim Kaskon'un İstanbul'u ziyaretiyle ve İstanbul'u ziyaret ettiğinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileriyle bir performans gerçekleştirdi. Öncesinde bir çalışma yaptılar ardından performans gerçekleştirdiler. Bu performans sanatçılarından biri de Ayberk'ti. Dolayısıyla bu konudan bahsederiz, Kim Kaskon çalarız ve elektronik ağırlıklı bir program yaparız demiştik. Ama bunun üzerine birlikte konuşalım daha iyi olur diye düşündüğümüzden onu gelecek haftaya aktardık umarım gelecek hafta iyileşmiş olacak sesi düzelmiş olacak boğaz armıyor, hasta olmayacak artık yani ve birlikte bu konuyu da konuşabiliriz belki sonraki haftalara da kalabilir çünkü hani hiçbir şey belli değil gelecek haftaya ilişkin. Genelde çok doğaçlama gidiyoruz bu konseptleri oturup çok önceden planlamıyoruz kendiliğinden ortaya çıkıyorlar böyle daha da güzel oluyor öyle düşünüyoruz biz şimdi bu akşam elektronik çalacağız dedik Brangino ile açılışı yaptık Another Day on Earth albümünden Under isimli parçayı dinledik. Biraz daha böyle gürültülü patırtılı enerjik olmasına çalıştık bu playlistin ki bu ay belki iyi gelsin enerji versin bir an evvel iyileşsin programı yalnız yapmak zorunda kalmayayım diye iyi bir yöntem olur inşallah işe yarar ee, parçaları sayıp peş peşe koyacağız dinleyeceksiniz birazdan dinleyeceğiniz ilk parça Faust olacak Faust'un Faust 4 isimli albümünden bir parça olacak Faust'un bir Alman krautrock grubu olduğunu söyleyelim. Paz 4 isimli albümünden dinleyeceğimiz parçanın da Jennifer olduğunu söyleyeyim. Onlardan gelecek olan parça Peter Rehberg'in Work for GB 2004-2008 adlı albümünden olacak. Peter Rehberg'e bu albümde Amerikalı yazar, şair, eleştirmen, performans sanatçısı yani çok yönlü olan Dennis Cooper eşlik ediyor sözleri yazmasına yardımcı. Yani sözleri o yazmış ve bütün altyapılar Peter Rehberg'e ait Peter Rehberg'in Albümün adını work for gv 2004-2008'den tekrar etmem gerekir diye düşündüm. Oradan Boxes and Angels parçasını dinleyeceğiz. Ancak programdan önce haberli konuşma fırsatımız olmuştu. Bu parçayı söyleyeceksen, anons edeceksen bu parçanın teknik özelliğinden de bahsetmen gerekir demişti. Normalde teknik bilgiler onun işi ama ben yine de söyleyeyim. Boxes and Angels parçasında... Bir tema var başlangıçtan itibaren sona kadar duyduğumuz bir tema bu tema parçanın sonuna doğru o kadar fazla efekt alıyor ki e, reverb ala ala e, en sonunda e, anlaşılmaz çok daha değişik bir hale geliyor. Elektronik müzik yapan sanatçıların kullandığı bir yöntem anladığım kadarıyla bu. Çünkü Kim Kaskon'la çalışma yaparlarken Ayberk de sesler üzerinde böyle bir uygulama yaptıklarından bahsetmişti. Umarım o konuyu o işlediğimiz hafta, işleyeceğimiz hafta yine anlatacaktır. Ama bana özellikle bu parçada Alvin Lussien'in I Am Room adlı eserinden örnek vererek anlat istersen dedi. Ve doğaçlama sanat, ses sanatçısı, kompozitör Alvin Lussier ilginç bir çalışma I'm Sting in a Room İki tane ses kayıt cihazını alıyor anladığım kadarıyla e, Ve birisine I'm Sting in a Room diyor Sonra o sesi diğerine kaydediyor Sonra üst üste bir sürü birbirine I'm Sting in a Room diyerek dediği konuşmayı kaydettikçe Artık o ses e, kendisi olmaktan çıkıp bambaşka bir hale geliyor işte o kadar çok e, efekt ala ala yani üst üste binmesi çok ayrı bir efekt oluşturuyor ve cümle artık cümle olmaktan çıkıp ilginç bir ses parçacığı haline geliyor. I'm staying in room ama Alvin Lucier'in yaptığın biraz daha sanırım e, manuel diyebileceğimiz bir şey. Diğeri yani e, Peter Rehberg'in ve Kim Kaskon'la birlikte çalışırlarken Bilgi Üniversitesi Laptop Orkestrası'nı yaptığı biraz daha elektronik bir efekt vermekte size sanırım onu da detaylarını yine yanlış bir şey söylemiş olmayayım Ayberk'ten alırız. Öyleyse şöyle dedik. Peter Bergin, Work for JB, 2004-2008 albümünden baksız and Angels çalacağız. Ardından Kraftwerk'e geçeceğiz. Kraftwerk'in birinci albümünden. Kraftwerk'ten de çok az hemen. Ben bir cümle edeyim. Elektronik Alman grubu Kraftwerk. Ve onun ilk albümünden, Kraftwerk'in ilk albümünden deneyeceğimiz parça Megahertz olacak. Kapanışı da Carlos Gifoni, Lee Ronaldo ve Jim O'Rourke'un birlikte yaptıkları e, North Six isimli albümden Untitled isimli parçayla yapacağız. Untitled harika bir parça olarak yani kapanış için çok uygun, daha uygun bir parça bulamayacağımızı düşünüyordum. Çok enerjik. ...oldukça hani sağlam bir kapanış olacağına inanıyorum bu parçayla. Carlos Gifoni'den çok az bahsedelim işte Venezuela'lı bir sanatçı, elektronik müzik sanatçısı daha doğrusu. New York'ta müzik arenasında yer alan bir sanatçı. Synthesizer'lar ve farklı elektronik ekipmanlar kullanarak çalışmalarını yapıyor... Ona eşlik edecek olan Lee Ronaldo'yu son iki yuttan tanıyoruz zaten. Multi birisi Lee Ronaldo. Gitar bas gitar ve davul çalıyor ve vokal yapıyor. Ve Jim O'Rourke da e, deneysel müzik yapan bir sanatçı. Aynı zamanda kompozitör. Jim O'Rourke'tan da ilerideki programlarda başka çalışmalarından da ayrıca çalıp bahsedeceğiz. Öyleyse kapanışı da... Carlos Gifoni, Lee Ronaldo ve Jim birlikte yaptıkları North Six albümünden Untitled isimli ile yapacağımızı söyleyeyim. Bize organize gürültüler gmail.com'dan, ayrıca www.organizegürültüler.tumblr.com'dan ve Facebook'taki organize gürültüler sayfamızdan ulaşabilirsiniz. OrganizeGürültüler'den gürültülerden herkese iyi geceler. organize gürültüler İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları Hazırlayıp sunanlar Feryal Kadir ve Ayberk Çanakçı